Yalnız Efe Yapım, Mehmet Köseoğlu, Yazan, Ömer Seyfettin Radyoya uygulayan, Beyza Karar Seslendirme Yönetmeni, İskender Bağcılar Kayıt Montaj, Mahmut Acar Program Yönetmeni, Erol Güldiken dayı. Biraz dinlensek olmaz mı? Ne o beyim? <gülüyor> Yoruldun mu yoksa? E, müsaade et de yorulayım ya. İki saattir dağ tepe düşe kalka yürüyoruz. Sırtımdaki bu koca tüfekle yürümek kolay değil. Oh, ben senin gibi talimli değilim. Sen de talimli sayılırsın bey. Her hafta sonağın <gülüyor> çıktığına göre <gülüyor> bunun gibi nice yolları yokuşları tırmanmışsındır. <gülüyor> Gel otur biraz ya. <gülüyor> <gülüyor> Birer cigara içelim de. Yorgunluğumuzu böyle alalım ha Tamam bey ah. yakma Burada ah. tütün içilmez Neden? Yoksa namazgah mı bu tepe Hayır e, ne, Nedir o zaman Burası Yalnız Efe'nin sır olduğu yerdir beyim Yalnız Efe mi dedin ha. Eşkıya mı bu Yalnız Efe Haşa beyim Eşkıya fakir fukara demeden soyan Ona buna eziyet edip zulmeden edilmez mi e, Bu öylesi değil mi yani Yani Nedir bu şu Yalnız Efe'yi anlatsın Hasan dayı Nasıl sır oldu bu Anlatayım tabi niçin anlatmayayım ben şimdi elli yaşımı geçiyorum. O vakitler ufaktı. Onu gören kadınları dinledim. Kendisi hiç erkeğe gözükmezmiş. Neden? Çünkü bu yalnız Efe dediğimiz bir kadındı. Daha doğrusu bir kızdı. Kız mıydı? Baksana hele. Evet kızlı beyim. Bu azap ıstırap dolu bir intikam destanıydı. <gülüyor> anlat hele anlat. O oh, Hasan dayı baya merak etti mi? Anlat bakayım. Ah. Kumdere köyünde bir yörük hoca vardı. Bembeyaz çember sakallı, çok uzun boylu ve iri vücutlu bir adamdı bu yörük hoca. Köylüler onu çok sever sayardı. Yıllar önce artık ihtiyarladım diye bu köye gelip yerleşmiş, çift tarla almış ve evlenmişti. Gençliğini evvela medresede, sonra dağlarda ve savaşlarda geçirmişti. Anadolu'nun Rumeli'nin her yerini karış karış tanırdı. Evlendikten bir müddet sonra karısı ölünce kerimesiyle yalnız başına kalmıştı. Köyün fakirlerine, dullarına, öksüzlerine yardım eder. Başta peygamber efendimiz olmak üzere bütün peygamberlere, evliyalara ve bütün geçmiş ümmeti Muhammed'e sevabı için Kur'an-ı Kerim okur, okutur. Kısaca... Kerime kızım Kerime Buyur baba ah, Kapı niye açık ki Köpeği bekliyorum gelmedi mi? Gelmez köfte o Aşağıda derinin kenarında oynaşıyordu İçeri girmeyecek misin baba Bu gece komşular bize gelecekmiş Varıp Tosun dayıya bir diyeyim O da gelsin Tosun dayı hastaymış bütün gün yatmış Bana da kısa söyledi Hasta mıymış oh, O halde gidip bir bakayım Sen yemeği hazırla birazdan gelirim Peki baba. Tosun dayı nasılmış baba? Hmm, i̇yi değil kızım. Nesi varmış? Eh, yaşlılık hastalığı ne olacak? Allah Teala bilir ya. Belki de ecel hastalığı. Ee, yaş da benim gibi yetmişe dayanlı gayri Allah gecinden versin ama Ciğerlerinden hastaymış Sapsarı öyle yatıyor eh, Eline sağlık kızım eh, Yemekler güzeldi Afiyet olsun babacım Kahveyi şimdi mi içersin yoksa sofrayı topladıktan sonra mı ah, Acele etme acele etme Misafirler gelsin hele o zaman içer mi yavrum Peki baba ah misafirler de geldi. Hadi sofrayı topladıysan kapıyı aç kızım. Topladım baba. Şimdi açarım. Buyurun. Safa getirdiniz. Oh. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben de kahve içmek için gelmenizi bekliyordum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ee Muhtar Mehmet Söyle bakalım ne var ne yok Ne olsun hayırlar Yörük hocam ee, Kasabaya gidecektin gittin mi He gittim Oradan pek hayır gelmez ya Sen yine de anlat Söyle bakalım ne haberler var kasabada eh, Esoğlu oğlu Üç senedir borcunu vermeyen küçük alan Köylülerini mahkum etmiş ya, ya, şey. O kan içici neden köylüleri mahkum ettirmiş ki bakayım Unuttun mu hocam Esi tefecinin teki Başı dara gelene faizle para veriyor ya Mutlak köylülere de faizle para vermiştir doğru. Köylüler de ödeyemeyince işte Çok doğru dersin o bahtsız herifti de Köylülerin taşını toprağını hazzetmiştir Haklısın Yörük Hoca öyle olmuş Dava şehirde görülmüş Eseoğlu'nun orta çorbacı Hristo da İstanbul'dan usta bir avukat getirmiş. Davayı ceci kazanmışlar. Meğer köyde Eseoğlu'na borcu olmayan yokmuş. Şimdi Eseoğlu ile Hristo bütün köyün tarlalarını, çiftlerini zapt etmiş. Ee, E'si bu işte hocam. Peki şimdi bu yersiz, yurtsuz kalan küçük olanlar ne olacaklar ha? Ee, ne olacaklar ki Hacı Durmuş. Eseoğlu ile Hristo'ya esir olacaklar. Nasıl olur yahu? Bas baya olur işte. Köyün, tarlaların tapuları Esoğlu'na geçmedi mi? Geçti. E, i̇yi ya işte tarlaları kim sürecek? Çifti kim toplayacak? Hristo Yunanistan'dan Rum getirmeyecek herhalde. Esoğlu kendi çiftliğine bile güç ırgat buluyor. Küçük alanlılar ikisinin de hesabına eşek gibi boğaz tokluğuna çalışacaklar. Boğaz tokluğun olsa yine iyi yürü koca. Aç açına çalışacaklar. Doğru, Kerime doğru kızım... Bak o da biraz soğudu Hadi şu sobayı biraz harlandır bakayım Peki baba ah, ah, Genç olacaktım <gülüyor> ki Ne yapardın yörük hoca Ne mi yapardım <gülüyor> Da çıkardım hacı durmuşa da. Dağa... Da çıkıp da ne yapardın ki yörük hoca Şey, bilmem ama En azından Es gibi Millet düşmanlarının haddini bildirirdim İyi de Es bir değil ki He <gülüyor> Bin olsun değil mi Evvela birden başlanır Muhtar birden aşağı örük hocam İyi dedin Bizde cevher olsa da para etmez ah, Yaş yetmiş iş bitmiş Gün gençlere kaldı Halbuki onlar da kendi havalarında Hiçbir şeye akılları ermiyor Her şeye eyvallah deyip geçiyorlar Doğru dersin acı durmuş Bizim zamanımızda kimse kimseye haksızlık etmezdi Herkes birbirinden çekinirdi hele yabancılar memlekette adım atamazlardı İş, para çift çubuk hepsi bizimdi köye değil hatta kasabaya bile Rum Ermeni Yahudi Mandrabaz giremezdi Ama şimdi değil girmek insanların kanını bile sömürüyorlar ama kabahat onlarda değil küçük alanlılarda onlara esoğlu'nun ne vicdansız zalim bir faizci olduğunu defalarca anlattım Onunla alışveriş etmeyin. Farkında bile olmadan sizi mahveder. Haramın binası olmaz. Evinizi, çiftinizi, çubuğunuzu alır dedim ama... ...dinletemedim. Böyle giderse yakında bütün köyleri kendine esir edecek namussuz. Yahu biliyor musunuz? Evlerini, topraklarını aldığı köylülerin korkusundan çiftliğe... ...silahlı Arnavutlarla gidip geliyormuş. Zira kasabada bile canının yakmadığı... ...yuvasının bir direğini olsun yıkmadığı adam kalmamış. Önüne gelene haber salıyormuş. Sizlere iyilik etmek isterim. Kimin paraya ihtiyacı varsa bana gelsin diyormuş Eseoğlu. Olmadı mı sabır kanat? oldu mu idare ihtiyat. Ha, ben sağ olduğum müddetçe Eseoğlu bizim köye el atamaz. Kimsenin ondan boş para almasına izin vermem. Üç beş kuruşum var. Mezara götürecek değilim ya. Başı dara gelene veririm. Allah senden razı olsun Yörük Hoca. Hem biliyor mu Senin bu lafların onun kulağına kadar gitmiş. Bu yüzden bizim köyden kimse ondan borç para istemeye yanaşmıyormuş. Ama bu yüzden de sana çok kızgınmış. Geçenlerde yeni gelen kaymakama gidip... ...bütün vilayet içinde tek eşkıya yatağı kum deredir. Devlet burasını topa tutmazsa rahat yüzü görmez demiş. Bak sen şu densize... Bugüne kadar bizim köyümüzden bir tek kişi ne dağa çıkmış... ...ne de dağdakilerden birini misafir etmiştir. Münafık herif. Bizi kaymakamın gözünden düşürmeye çalışıyor. Onun derdi başka efendiler. Kaymakamı böyle böyle fitneleyip silahlarımızı alacak... ...ve avcılıkla karnını doyuran köylümüzü... ...aşlığa mahkum edip arkadan borç para vererek köyü tamamen sahiplenecek. Doğru diyorsun yörük hoca... Esas silah deposu namussuz esoğlu’nun kendi korucuları, kolcuları, çobanları, mandıracıları, hergelecileri hepten silahlı. Bu adamları da hep Arnavutluk'tan, yanyadan getirmiş. Kendi gibi bozuk kişiler işte. Adamları vasıtasıyla bütün yörede yapmadık, rezilik bırakmıyormuş. Vurdurtuyor, öldürtüyor. Sonra da diye bunlar eşkıyaydı. Yataklık yapıyorlardı diyormuş. Aa, civarın bütün güzel kızlarını zorla nikahına alıyor. Bir hafta sonra da boşuyormuş. Allahu tehala Teala büyüktür. Büyüklerimiz zalimin zulmü payidar olmaz demişler. Aa, az kalsın söylemeyi unutuyordum Yörük Hoca. Esoğlu dermiş ki... ...Yörük Hoca ölsün kumdereyi de zapt edeceğim demiş. Ya. Kime demiş ki? Herkese. Kasabada duymayan, bilmeyen kalmamış. Ecel yaşa bakmaz muhtar Mehmet. Sayısı sırası yoktur. Ben ölücüğüm de. O dünyaya kazık mı dikecek ha? He? Hem o bizim köye elini uzatacağına önce bana borcunu versin. Borcumu, borcumu. yok ya. Ece olunun sana borcumun var. Sahim mi dersin yörük koca? Sahi söylüyorum. E ne kadar? 150 lira kadar. İde ne zaman almıştı bu parayı? Hı, tam üç sene oluyor. Bir cuma kasabadaydım. Harmanı yeni satmıştık. Köylülerden alacaklarımı da almıştım. Bu herif bana rast geldi. Aman hoca. Şu dakika çok sıkışı. Bana üzerindeki paraları ver dedi. E sen de verdin mi? E, verdim tabii. İde senet filan almadın mı? Yok almadım. Eh öylese artık ahirette alırsın Esi oğlundan alacağını oh, hayır hayır bu dünyada alırım hacı durmuş O herif mümkünü yok borcunu vermez sana Alırım Alamazsın inat etme Yörük Hoca Alırım alırım Eh görürüz bakalım Hem de yarın gidip alacağım İnat etme Yörük Hoca Esi oğlu sana değil 150 lira, 150 kuruş bile vermez yahu Alırım muhtar alırım dedim mi? Alırım. Ne başına bela alacaksın. Neyse vakit hayli geç oldu. Hadi kalkalım artık. Eh, kalkalım yavaş yavaş. Kahveye teşekkür ederiz Yörük Hoca. Eline sağlık Kerime kızım. Afiyet olsun muhtemelen. Hadi sağlıcakla kalın. Erime. Buyur baba. Heh, yarın kasabaya ineceğim. Atı erken hazırla kızım. Olur. Nereye gideceksin? Eh soğluna. Paramı istemeye. Şey gitmesen. istemesen olmaz mı baba? Olmaz. O para benim emeğimin... ...alın terimin parası. Namussuz erip zavallı köylülere... ...borç para verip kanını emeceğine... ...önce bana olan borcunu ödesin. Yine de gitmesen iyi olur baba. Neden? Neden gitmemi istemiyorsun kızım? Senin için korkuyorum baba. Biliyorum sen cesur bir insansın. Ama esoğlu oğlu kalleşin tekiymiş. Silahlı adamları varmış. Bak kızım. Alnımıza ne yazılmışsa sağ olur yavrum. 70 yaşına geldim ama... ...hiçbir zaman... ...hiçbir hakkımı kimsede bırakmadım. Bundan sonra da bırakmam. Madem öyle... ...ben de seninle geliyorum. Benimle <Gülüyor> Kız halinle bana ne yardımın dokunabilir ki Kerimem? Ah, erkek olsaydın, bak o zaman iş değişirdi. Bir yerine iki kişi dikilirdi ki esolunun karşısına. bu Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Sakın başına bir iş gelmesin. Babam dik adamdır. Kimseden korkmaz. Gidip de Esaoğlu'nun karşısına dikilip paramı verdiği ısrar ederse o namussuz her kötülüğü yapabilir. Bu kadar da söyledim gitme diye. Ama inat işte. Gidip Rasyut anamda oturayım. Ne Hasta mısın yoksa kızım? Yok değilim Hurya ana. Madem öyle neden pencere önüne oturmuş öyle dalgın dalgın bakarsın? Hiç. Benzins olmuş senin. Bir şeyin var ama... Yok dedim ya gece uykun kaçtı uyuyamadım. Baban nerede? Sabahleyin erkenden kasabaya indi. Kasabaya mı? Gelmedi mi daha? Gelmedi Hurya ana. Sabah çok erken gitmişti. Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Peki baban kasabaya neden gitti? Üç yıl önce borç verdiği Esa alacağını istemeye. Ne? Esa mı gitti? Amanin, Yorikoca ne etti kızım? Hiç o zalim adama gidilir mi? Keşke gitmesine izin vermeyeydi. Babamı bilmez misin sütana? beni dinler mi? O para emeğimdir, alın terimdir diye inat etti gitti işte. Neyse üzülme, birazdan gelir herhalde. Sakın başına bir iş gelmesin Huriye ana. Es oğlu babama bir kötülük etmesin Allah korusun Aklına kötü şeyler getirme Kerime kızım Ama baksana neredeyse hava kararacak Gelir gelir Karnın aç mı süt vereyim mi Gözleme yapayım mı sana Yok babam aklımdayken hiçbir şey istemem sağ ol Ben gideyim bakarsın Birazdan gelir Allah Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber. Ha, Gelmeyecek Akşam ezanı okunuyor Bu saate mümkün yok dışarıda kalmazdı babam Mutlaka başına bir iş geldi Hey büyük Allah'ım Yalvarırım onu muhafaza eyle Hah Kapı çalınıyor mutlaka babam gelmiştir Geliyorum babacım Baba Aa Recep sen misin? Benim Kerime. Mi? Ne var? Şey hiç yani bir uğrayayım dedim. Neden bir şey mi vardı? Şey... Söylesene be. İkide birde bir şey deyip durma. Ne var niye geldin? Babamı vurmuşlar Kerime. Ne? Ne dedi? Babamı mı vurmuşlar? Evet. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım korktuğum başıma geldi. Oh, babacığım. <gülüyor> ...derde vurmuşlar. Esi çiftliğinde. Peki sana kim haber verdi? Çobanlar ve korucular. Gelin cenazenizi alın diye köye haber göndermişler. Ah babacığım, ah babacığım o kadar da gitme demiştim. Kerem hadi, hadi, gel kardeşim bize gidelim. Hadi, hadi anam al getirdin hadi gel. Hayır, hayır ben gidiyorum. Gidiyor musun nereye Babamın ölüsüne. Saçmalama Kerime şimdi gece sabret yarın sabah Bütün köylü gideceğiz Sen de o zaman bizimle gelirsin Hayır sabahı bekleyemem şimdi gideceğim Felaket geleceğini biliyordum Ama kız halimle gitmesine engel olamadım ah, Küçük erkek olsaydı Onu yalnız bırakmazdım Öldürmelerine izin vermezdim Biz siz eksiktiniz Namussuz itler Defolun Hiç kimse beni durduramaz Defolun diyorum Bunlar Esa oğlanın itleri Anlaşılan çiftliğe gelmişim ...senin ilkleri defolun diyorum. Beni korkutamazsınız. Çekin gidin. İşte şu korucunun olmalı. Açın. Açın. E, Mori kimdir bu saatte... ...kapıyı kıracakmış gibi çalan be Kapıyı aç korucu Vay Mori bu bir kız sesidir be De Tek kimsinsin? Kum delili yörük hocanın kızıyım. Aç kapıyı Koruca. Rebe, ama kabaca iyi şey misin be? Hadi aç diyorum kapıyı. Korkmaz mısın bre? Gecelin gelirsin buralara. Aç be çabuk aç diyorum, aç tamam, hadi. Tamam tamam açarım be bekle. Açtım işte. Söyle niye geldin oraya? Babamı göreceğim. E, görüp de ne yapacaksın be? O çoktan morti çekti be. Biliyorum. Haberi geldi. Ama ölüsünü görmek istiyorum. Hadi Koruca. Babamın ölüsü neredeyse göreyim. Tebe ölü ölüdür ölünün nesini göreceksin ki? Göreceğim dedim o benim babam. Bu saatte olmaz ki darılır sonra. Sen biraz dere kenarında dolaş hava iyicene açılınca o zaman gelirsin. Şimdi göstersen olmaz mı? Olmaz dedik be ya. Namussuzlar, sıçaklar, kalleşler. Ne istediniz babamdan ne istediniz yetmiş yaşındaki adamdan? emeğini alın terini istediği hiç acımadan nasıl kıydınız babacığıma? Babacığım, canın babacığım. Nerenden vurdular seni? Ölürken çok acı çektim. <gülüyor> <gülüyor> dedim aşağısı kapıyı koruyacağım aç da babamın ölüsünü göster bana tamam More tamam açarım eh, inatçılıkta babandan aşağı kalmasın be ya. E ne var ne istersin ne istediğimi biliyorsun gece geldim sabahı bekle dedim işte sabah oldu babamın ölüsünü görmek istiyorum iyi gel bakalım nereye götürüyorsun beni kaya'nın yanına o isterse babanın leşini ancak o zaman gösteririm sana ölüsünü de mi ee, dedim ben karışmam Kaya emir versin görürsün be ya İşte Kaya'nın yeri burasıdır Burada bekleyesin beni Tamam bekliyoruz Allah her zaman iyilerin ve yanındadır Ondan korkma ey Elbette bu yaptıklarınızın hesabını sizden soracak Tebe gel bakalım içeri Kaya efendi seninle konuşacak Konuşsun bakalım Ne konuşacaksa konuşsun Kız yaklaş yanıma sen o herifin kızı mısın? Evet kızıyım. Senin beban ne belaymış be. Tutturdu paramı isterim de isterim diye. Az kalsın bizim başımızı belaya sokacaktı. Bereket versin 40 paralık kurşun işini gördü. Babamı siz mi öldürdünüz Kahya? Biz değil eşkiyalar öldürdü. Yalan söylüyorsunuz. Eşkıyanın Esa oğlunun çiftliğinde ne işi var? Sen nereden haber aldın babanın öldüğünü? Bir adam haber verdi. İyi istiyorsan al omuzunla kendin götür. Babanın leşi kaç para eder ki? Yüzüp de derisini satacak değiliz ya. Sözünü ettiğin ölü bir insandır. Bir hayvan değildir. Eee yeter be. Ölü nerede korucu Ağrın yanındaki gübralığı attı Kaya Efendi. Öyleyse bu gece sıcak sıcak epeyce rahat etmiştir orada. Götür bu kızı oraya köylüleri gelinceye kadar babasının leşinin yanında beklesin. Olur Kaya Efendi gel bakalım be ya. Kübrelik nerede? Geldik. Aha, işte şurası. Baban da orada gübre yığınlarının arasında yata. Aman Allah'ım. Bunlar ne açmasız isimler. Gözleri açık ölmüş Ak sakalları kandan kırmızı sırtından vurmuşlar. Kardeşim de. Babamı kim vurdu korucağı? Ben nereden bileyim? Ne vakit vurdular? Bilmiyorum. İyi bilme bakalım. Ben nasıl olsa öğrenirim. Tamam. Şimdi git yalnız bırak beni babamla. Mori ölmüş bir adamla mı konuşacaksın? Korkarsın sonra. Ya hadi avlaya gel köylülerini bekle. Korkmam. O benim babam. İnsan ölü bile olsa babasından korkar mı? Ee, sen bilirsin. Ah babacığım. Seni bu hallerde mi görecektim? Bir it ölüsü gibi gübre yığınları için atmışlar. Sen sahipsiz değilsin baba. Senin hayatın 40 paralık bir kurşundan daha değerliydi. Kemin ediyorum sana katillerini bulacağım ve adalete teslim edeceğim. Cezasız bırakmayacağım onları. Kerime, <Gülüşmeler>. işte, bakın orada. Kerime Gelin Allah. arkadaşlar. hadi. hadi. <Gülüşmeler Gülüşmeler exhausazık> Kerime, Kerime, biz geldik kızım, kalk. Geldiniz mi Hacı Durmuş Emir? Geldik yavrum, geldik. Hadi biz ilgileniriz cenazeyle. Sen şöyle geriye çekin. Allah rahmet eylesin. Amin. Hadi millet ne duruyoruz ki? Getirin seddiği de cenazemizi alıp bir an evvel köyümüze götürüp gömelim. Hadi, Hacı hadi, durmuş hadi. doğru söylüyor. Öğle namazına yetiştirelim. Hadi yardım edin. Hadi, hadi. Ah katiller, imansızlığa. Kerime kızım. Kim vurmuş ki babanı? Kimin vurduğu ya da vurdurttuğu ortada değil mi Hacı durmuş emin? katil Evet o. Ah Yörük Koca. Benim 70 yıllık arkadaşım, kardeşim, dostum. Öcünü kim alacak senin Yörük Koca? Kim alacak öcünü? Merak etme Hacı durmuş beni. Elbet alacak e biri çıkar. Yörük Hoca'nın katilinden hala bir haber yok, değil mi Durmuş efendi? Yok hanım, ne haberi olsun ki? Eyde Yörük Hoca Esoğlu'nun çiftliğinde öldürülmedi mi? Belli ki katili de Esoğludur Durmuş efendi. Sana bana göre öyle ama bunu bir de zaptiyeye, kaymakama sormalı hanım. Ne demek istiyorsun sen? Kaymakam da zaptiye de Esoğlu'nun elinde. O namussuz tefeci ne derse onu yapıyorlar. Kısacası hanım, hükümet o iblisin sözünden dışarı çıkmaz. Peki Kerime'yi ne yapacağız bey? Babasının ölümünden bu yana kızcağız o koca gasfetli evde tek başına yaşıyor. Ee, ne demek istiyorsun sen şimdi? Geçenlerde İzmir'den bir aile gelmişti. Kimi kimsesi olmayan evlatlık bir kız arıyorlardı. Kerime'yi ikna etsek de onlara versek diyordum Durmuş Efendi. Hmm. Zavallının ne hısımı ne akrabası var. Hayatını böyle tek başına götüremez. Ey güzel söylersin de hanım. Bakalım kız İzmir'e o aile evlatlık olarak gitmek isteyecek mi? Bunu bana değil ona sormalısın. Haklısın. Sen de evdeyken çağırıp konuşalım. Kerime seni sever, sayar, sözünden dışarı çıkmaz. Bakalım ne diyecek. <Gülüyor> Sütanım, beni çağırmışsın. Otur kızım. Hacı Durmuş Emmim senle konuşmak istiyor. Buyur Durmuş Emmim, seni dinliyorum. Şey, bak kızım, <gülüyor> Sütonanla birlikte düşündük, taşındık. Seni İzmir'de bir ailenin yanına evlatlık olarak vermeye karar verdik. Ne dersin kızım, gider misin? Ya ama neden? Yalnızlık kolay değil kızım... ...koca ev tek başına yapamazsın... ...ama İzmir'deki o ailenin yanında kalırsan... ...bizim de gözümüz arkada kalmazsın... <gülüyor> Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim... ...ama ben babamı buranın hükümeti tutturmadan... ...hiçbir yere gitmem... Hangi hükümete kızım? Kasabadaki hükümete durmuş emmi. Boş yere kendini kandırma... ...onlar babanın katilini bulamaz kızım... Nedenmiş o? Çünkü kasabadaki hükümet... ...Esoğlu'nun elindedir de ondan... Hükümet onun sözünden dışarı çıkmaz. Çıkar durmuş emri çıkar. Hak her zaman yerini bulur. Ha, bulmaz kızım. Ben buldururum. Bu kız halinle nereye gider? Kime başvurursun? Kim dinler seni kerime? Adliye iki kapılıdır. Birisinden girilir... ...ötekinden çıkılır. Esi oğlu ya da katil hangi adamıysa... ...adliye kapısından girerse... ...bir daha çıkamaz durmuş emri. Sen gençsin... Aklın böyle şeylere ermez. Zaptiye mi lazım mı? Esolunun baş adamıdır. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Mümkün değil onu ya da adamlarından birini hiç hapsi atmaz. Sen vazgeç bu sevdadan güzel kızım. Asla. Ben ahumu kimse de bırakmam Dönüşen. Buyur ese oğlan. Beni çağırtmışsın. Gel bakalım Cahiye. Seni çağırtmamın sebebi şu. Emret ağam. Yoluna kurban oluruz. Dikkat ettin mi Cahiye? Kerime kız bayağı serpilmiş, güzelleşmiş Cahiye. Hangi Kerime kız ağam? Birden çıkartamadım. Canım babasını öldürdüğümüz yürü Hoca'nın kızı Kerime. Ha bildim bildim. Cenazeyi almak için çiftliğe gelmişti. Evet hakikaten çok güzel bir kız ağam. Emrin arzun nedir? O kızın nikahımı almak istiyorum Kaya. Var get, benim adıma iste. Olur da kimden isteyeyim am? Kızın babasını öldürdük. Bildiğim kadarıyla köyde hisse akrabası da yok. Kıza hacı durmuş bakıyormuş. Yoru hoca'nın kadim dostuydu. Get ondan iste kerimeyi. Peki ağam, pek yaam, pek. Sen ne dedin Kahya efendi? Esi oğlu der ki babasına eşkıyalar vurdu. Kerime'ye çok acıyorum. Kimsesiz kız tek başına ne yapacak? Kurda kuşa yam olmasını istemiyorum. Ben yörü kocayı çok severdim. Onun hatırı için Kerime'yi almak isterim diyor. Birek Kahya delirdin mi sen? Buraya hangi yüzle gelip de Kerime'yi istersin benden ha? Neden ki acı durmuş? Hem Kerime'nin babasını vurup öldürürsünüz hem de kızına talip olursunuz. Siz de hiç utanma, allanma yok mu? İftira atma Hacı Durmuş. Kerimenin babasını biz vurmadık. Ya kim vurdu? Kim olacak? Eşkiyalar vurdu. Ha, eşkiyalar mı? Sen onu benim külahma anlad. Eşkiya neden görük ocağı vursun ki? Hem vuran hangi eşkıyaymış, Ne bakayım? Biz nereden bilelim Hacı Durmuş? Memlekette eşkiya mı yok? Biri çıkıp vurmuş işte. Doğru, eşkiya çok. Ama en büyük eşkiya senin an olacak o namussuzdur kahya. Git ona böyle söyle. Ama dil uzatma acı durmuş. Buraya kavga etmeye değil... ...efendi efendi kız istemeye geldim. Kerime'yi esi oğlu verecek misin... ...vermeyecek misin onu söyle. Ona ben karar veremem. Ben Kerime'nin ne anasıyım ne de babası. Bu konuda karar vermek bize değil... ...Kerime'ye düşer. Ama kızcağızın babasının... ...katiliyle evleneceğini de hiç sanmam. Hadi şimdi git. Bir daha da böyle çirkin teklifle gelme karşıma. Sen bilirsin acılım Duydun değil mi hanım Duydum bey duydum Böyle terbiyesizlik böyle küstahlık Görülmüş işitilmiş şey değil Tövbe tövbe Namussuzluğa Böyle kocanın kemiklerini mezarda sızlatmak istiyorlar Durmuş emmi Az hmm. önce Esa kahyasını gördüm Bana sırıtarak baktı Size mi geldi o namussuz Evet kızım bize geldi Niye ne istiyormuş sizden seni Ne? Beni mi? Nasıl yani? Es haber göndermiş Kerime'nin babasını çok severdin Kızcağız yalnız kalmasın onun nikahıma alayım diye haber yollatmış Bak sen edepsiz. Evet. Bak sen kahpe dönüne Hem babamı vur Hem de benimle nikahlanmak iste ee, Ben de aynını söyledim kızım Kahya yürü kocayı bizde Eşkıyalar vurdu diyor Yalan eşkıya babamı niye vuracakmış ki? Onu vurdurtan Eseoğlu namussuzudur. Babam o gün o hainden, o imansızdan alacağını istemeye gitmişti. Eseoğlu'ndan başka kim vurabilir ki babamı? Haklısın kızım ama inkar ediyor işte namussuz. İstedikleri kadar inkar etsinler Hacı Durmuş emmi. Babamın katili esoğludur ve ben de bunu ispatlayacağım. ...diyorum çoban. Keser misin şu kaval çalmayı? He? mı diliyorum? Evet, sana dedim. Ne yapıyorsun? He, böyle hayvanlara otlatıyorum. Bir de kaval çalıyorum. Ben seni tanıyorum. Sen Eseoğlu'nun çobanı değil misin? Ha ya. Cevizi çocuk ister misin? Vereyim ha. mi? Ver, ver. Ben bayılırım cevizi ya. Al. Bunun hapisi veririm mi? Seni. <gülüyor> Çok güzelmiş. Bence bizi sucuğu çok seviyorum da. İyi, ye işte. Daha istersen yine veririm. Olur olur, ben isterim. Ama benimle konuşacaksın, tamam mı? Tamam. Ne konuşacağız? Adın ne senin? Murteza. Nerede yatıp kalkıyorsun Murteza? Ben ahırda yatıp kalkıyorum. Eseoğlu'nun çiftliğindeki ahırda mı? Ha, ya, orada. O zaman haberin olmuştur. Geçen ay sizin çiftliğe eşkıyalar gelmiş, doğru mu? E, yalan. Ama gelmiş işte. Hatta kum deli yürü kocayı da vurup öldürmüş. Yalan yalan. Madem öyle Yörük Hoca'yı kim vurdu söyle Niçin söylemezsin Söylemem işte çünkü Kahya öyle teminledi Kahya ne teminledi Sakın bu herifin burada vurulduğu da kimseye demeyin dedi Yalan inanmıyorum sana Doğru valla Peki sen Yörük Hoca'yı o gün gördün mü Gördüm tabi Peki onu vuranı da gördün mü e, Gördüm Kim peki Söyleyemem O zaman ben de sana başka cevizi sucuk verme e, Tamam tamam söyleyeceğim Söyle bakalım Yörük Hoca'yı kim vurdu Zeynal Kahya vurdu Doğru mu söylüyorsun Murtecik? Sen vallaha doğru söylüyorum. Yalan söyleme. Tövbe neden yalan diyeyim ki? Gözlerimle gördüm. Peki Zeynel Kahya neden vurdu Yörük hocayı? E, çünkü Essoğlu Ağa öyle dedi. Ne dedi? Şu herifi vurun dedi. Sen Yörük hocaya vurulurken gördün mü? E, gördüm. Nasıl oldu anlat hele? E, Yörük hoca evin kapısında Essoğlu Ağa'ım ile sövüşüyordu. Sonra? E, sonra Essoğlu Ağa Yörük hocayı kovdu. Yörük hoca da atına bindi ve gitti. Peki sonra? E, Essoğlu Ağa, ey Zeynel yetiş şu herifi gebert diye haykırdı. Peki Zeynel abi ne yaptı? E Zeynel abi hemen odasına koştu. Tiz aldı. Hocanın arkasından çıktı. Sen o vakitler neredeydin? Ahırın önünde gübreleri açıyordum. Yani gördün. E gördüm dedin ya. Peki sonra ne oldu? Anlat hele. E, anlatma. Neden lan? E, önce cevizli sucuk ver. Seni namussuz. Rüşvet almayı Esoğlu Ağa'ndan öğrendiğin belli. Al bakalım. Hem ye hem de anla. <gülüyor> sonra ben kapıya koştum. Daha hoca yaklaşmamıştı. Zeynel. Hey hoca geri dön. Aa para mı verecek diye bağırdı. Devam et. Ve hoca da inandı geri döndü. Çiftliğin kapısından giriyordu ki Zeynel kahya arkasına sakladı. Tüfeği birdenbire çıkarttı. Evet. Omzuna koydu. Nişan aldı sonra da. <gülüyor> Demek öyle <gülüyor> kocayı vuran Esi oğlun kaya Zeynel denen kahvedöl öyle. He mi? ya o. Ne var ne istiyorsun? Ben geçen ay öldürülen kum deli yörük hocanın kızıyım lazım Bey. Evet ne istiyorsun? Babamı vuranı öğrendim. Sana diyeyim de hemen gidip onu yakala hapset. Dur hele sakin ol bakalım. Biz babanı vuranı zaten biliyoruz. Kim peki? Eşkıya. Ne eşkıyası Milazım Bey? Babamı eşkıya falan vurmadı. Ya kim vurdu peki? Eseoğlu'nun kahyası Zeynel. Ama esas suçlu oğludur. Zeynel babamı onun emriyle öldürmüştür. Sen neler söylüyorsun kız? Koskoca Eseoğlu hiç cinayet işler mi? Hadi basket buradan hadi. Ama Mülazım Bey. Kapa çeneni. Sen kim oluyorsun da koca ayı suçluyorsun? O bir A. Hem sonra senin babanı neden vursun ki? Çünkü Eseoğlu'nun babama borcu vardı. O gün babam Eseoğlu'na alacağını istemeye gitmişti. Eseoğlu bu yüzden vurdu babamı. <gülüyor> Bak hele. Bu yörenin en zengin adamı Eseoğlu. Senin baldırı çıplak babana mı borçlandı? Ve baban da borcunu istemeye gidince Eseoğlu vermek yerine onu öldürdü. He? Evet doğru. Aynen böyle oldu. Peki şahidin var mı? Var. Var mı? Kim peki? Esoğlunun çobanı Murtaza. Babam öldürüldüğünde o gün çiftlikteymiş. Gülbreleri açıyormuş. Gözleriyle görmüş. O çoban delinin gerizekalının tekidir. Onun şahitliği geçmez. Hiç bile değil. Bal gibi şahitliği geçer. Eh çok oldun ama. Bana akıl mı öğreteceksin şırfıntı? Çık git buradan beni oyalama hadi. Etme eyleme lazım bey. Katil Zeynay Kahya. Yakala hapset onu. Kimi yakalayıp yakalamayacağımı senden öğrenecek değilim. Çık çarı, defol. Ama. Bre kahpe. Bir daha buraya gelirsen senin bacaklarını ikiye ayırırım. Defol şimdi defol Sen şimdi babamı vuranları tutmayacak mısın Mülazım Bey Hayır İyi, Tutma yakalama Ama şu askerlerde şahit olsun ki Sen bugün babamı vuranı tutmazsan Ben seni öldüreceğim Mülazım Bey Bak hele Bir de beni tehdit ediyor Çabuk çek git buradan yoksa kız olduğuna bakma hapse atarım seni yapacağımı yaptın. Diyeceğimi dedim. Gayrı bundan sonra günah benden gitmiştir. Namussuz başefendi. Sen kanundan yana mısın yoksa zalimden yana mı? Sana babamın katillerini deyin. Sen de kılını bile kıpırdatma. İşte Münazım. Katilin <gülüyor> evinden çıkıyor. Biraz daha otursaydım Münazım Bey. Bir iki kadeh daha içelim. Yok gideyim Zehra <gülüyor> Bu gece <geçişkiyi> fazla kimse kaçamayacak. <gülüyor> Gidip yatayım. <gülüyor> Dur hele lazım bey. Yürü kocanın kızı. Sana bizi ihbar etmiş ha. <gülüyor> Yakalamayacak mısın bize? <gülüyor> boş ver Zehra ya. Biz sevilsin. <gülüyor> Eski olsun dostuz. Ya. Arkadaşız. Ya arkadaşız. Boş ver be. boş ver. Boş ver ha. Öyle olsun Mülazım. Öyle olsun. Tabii yakalamayacaksın katilleri. Çünkü sen o katillerle yiyip içiyorsun. Hacı durmuş emim haklıymış. Eseoğlu denen kan zalim... ...hükümetin hepsini kendine bağlamış. İyisiniz eyvallah. Haftaya yine içiniz eyvallah. Esraullah'a selam et. Ve baş üstüne. Olur olur Mülazım Bey. Gene bekleriz. Hadi, Hadi güle, güle. Hadi güle. <gülüyor> Aşağılık. Bunun hesabını sormaz mıyım sana? Seni takip edeyim. İşte asız bir sokağa girdi. Hey, Mülazim Bey. Ha? Sen de kimsin? Tanımadım benim Mülazim Bey. Ben Yörük Hocanın kızı Kerimiyim. Ha ha tanıdım seni. Ne var, ne istiyorsun? Az önce seni babamın katiliyle sarmaşta dolaş gördüm Mülazim Bey. Ne, ne olur, ne olur yani gördüysen, Karakola geçen gelişimde söylemiştim sana. Babamı buranı yakalamazsan seni öldürürüm demiştim. Eee, sıktın ama be. Defol git kahpe. Kahpe kimmiş gösteririm sana ahlaksız herif. Dur dur dur. Bırak otu beyi dur, dur dur dur. Beber. Aa, yandım anam. <gülüyor> evet senin işin bitti Lazım Bey. Şimdi sıra diğerlerinde. Arkadaşlar duydunuz mu? Ne? Dün gece kasabada mülazimi vurmuşlar. Vay vay vay. Mülazimi öldürmüşler he. Ha. E, sonunda olacağı buydu muhtar. Mülazim de az masumun mazlumun ahını almamıştı. Evet. Es oğluna şikayete giden köylüyü dövüp dövüp sokağa atıyordu. Ve işte sonunda biri çıkıp adaleti yerine getirdi. Ha. Ya, ya. Ha. Peki muhtar. Gece yarısı Mülazım'ın sokakta işi neymiş ki? Ne olacak? Eseoğlu'nun çiftliğinde yiyip içmiş. Sonra da evine giderken vurulmuş. Ya, peki Vuran kimmiş muhtar? Tespit etmişler mi? Vuran bilinmiyordur muhtar. Ama bir gören var. Vuran'ın bir kız olduğunu söylüyorlar. Ha. Ya. Ha, kız mı? Kız mı? Ha. Yani Mülazım'ı Vuran kız mıymış? Ya evet. Allah Allah, Allah. Ya muhtar. Sakın mülazımı öldüren kız... ...bizim yörük hocanın kızı Kerim'e olmasın. Ah, saçmalama Rıza. Bu yörede Kerim eden başka kız yok mu? Ya, doğru, Vallahi doğru. durmuş emmi. Kız çok ama babası öldürülen başka kız yok. Allah Allah. Susun iftira atmayın. Kerim öyle kız değildir. Yörük hoca onu iyi terbiye etmişti. Öyle şeyler yapmaz o. Öyle diyorsun ama... ...geçenlerde babasının katilinin şikayete gittiğinde... ...mülazım Eseoğlu'nun adamı ya... Kerimeyi dinlememiş bile. Evet. Kolundan tutup karakoldan dışarı atmış. Ee ne var bunda yani? Kerime de giderken demiş ki, eğer babamı vuranı yakalayıp mapusa atmazsan bu askerler şahit olsun ki seni öldürürüm demiş. Ya Allah Allah Allah ...ne Edersin durmuş emmi. Kerime öldürmüş olabilir mi? Lazım. Aa muhtar öyle şey olur mu? hiç... Sen de bu zevzeklerin sözüne inanıyorsun. Kerime garibim, Fukala'nın teki. Masum koca bir milazım öldürür ki. Selamünaleyküm. Ya aleyküm selam. Hayrola çavuş. Sen bizim köye pek uğramazdın. Hangi rüzgar attı seni? Duymuşsunuzdur. Dün gece birisi Mülazım Bey'i öldürdü. Ya öyleymiş duyduk. Başınız sağ olsun çavuş. rahmet eylesin. Eee katilin kim olduğu belli miymiş? Yakalayabildiniz mi bari? Henüz yakalayamadık ama kim olduğu tespit edildi muhtar. Ya öyle mi? Kimmiş peki? Bu köyden birisi. Bir kız. Ya bir kız mı? Allah Allah. Hem ne bizim köyden öyle mi? Yok. Peki kimmiş? Yürü kocanın kızı. Kerime'ymiş. Esa söylüyorum evet. söylüyorsun çavuş? Hiç öyle şey mu? Kerime öyle bir kız değildir. Bu işte bir yanlışlık olmasın. Gören var muhtar. Ama gören kimi gördüğünü bilmiyormuş ki. Sadece mülazımın vurup... ...kaçanın bir kız olduğunu söylemiş. Hı, o kızın Kerime olduğunu siz nereden biliyorsunuz? Esoğlu'nun oğlunun kahyası Zeynel söyledi. O da görmüş. O gece mülazım bey çiftlikteymiş. E, Soğluyla Zeynel Kahya'yla yiyip içmiş. Zeynela e onu uğurlarken... ...Kerime pusu kurduğu yerden mülazıma tüfekle ateş etmiş. İyi de Zeynel Kahya görmüş mü bu cinayeti? Evet görmüş. Hadi bakalım muhtar. Düş önümüze de şu Kerime'nin oturduğu eve götür bizi. Allah Allah. Muhtara lüzum yok çavuş. Gel ben seni götüreyim. Rahmetli babası vurulduğundan bu yana biz kol kanat olduk o öksüze. Sen kimsin dayı? O bizim hacı durmuş emmimizdir çavuş. Köyümüzün en muteber adamlarından biridir. Kerim evde mi peki? Bilmem ama gidip bakacağız. Çavuş. Yanlış anlama ama Kerim öyle kız değildi. Zeynelkhan ya iftira falan etmiş olmasın kızcağızı? Bilemeyiz Durmuşday. Biz emir kuluyuz. Bize Kerime'yi yakalayıp getirin dediler. Kızcağzin katil olup olmadığı soruşturmada belli oldu. E bu uzak mı? Yok geldik işte. Ha işte şu ev. Bu koca evde yalnız mı yaşıyor bu kız? Evet. Çal bakalım kapıyı Durmuşday. Çalalım bakalım. Evde yok mu acaba? Çal çal bir daha çal bakalım. Çalıyoruz çavuş. Kerime. Kızım benim durmuş emmin. İçerideysen aç kapıyı. Anlaşılan ne diyor? Nereye gitmiş olabilir bu dayı? Allah fukaras nereye gider? Gelin bize gidelim. Evde olmadığı zamanlar size mi gider? E benim hanım onun sütü nasıdır çavuş. Gündüzleri bizde geceleri evinde olur. Hele babası öldürüpten sonra bizden hiç çıkmaz oldu zavallı. Ha geldik işte. Bizde mi değil mi şimdi anlarız çavuş. Buyurun. Ana jandarmalar. Korkma hanım korkma bir şey yok. Kerime bizde mi? Yok evinde değil mi? Değil şimdi oradan geliyoruz teyze. Ya bugün hiç gelmedi mi bize? Gelmedi. Ben de merak ettim. Hasta mıdır diye bir ara gittim baktım ama evde yoktu. Hayırdır durmuş efendi. Ne oldu? Jandarmalar niye arıyor Kerime'yi? Şey... E, dün hmm. gece karakol komutanı mülazımı vurdular. Şahitler Kerime'nin vurduğunu söylüyorlar. Oy anam. Sen neler diyorsun evladım? Kerime hiç öyle şey yapar mı? Kimin ne yapacağı belli olmaz teyze. Baksana bugün sana hiç uğramamış. Demek ki dün gece mülazımı vurduktan sonra kayıplara karışmış. Bu da onun suçlu olduğunu gösteriyor. Peki jandarmalar Kerimi yakalamadılar mı Hasan Ali? Hayır. Önce bütün köyü didik didik aradılar. Nivanların altlarına bile baktılar ama bulamadılar. Birileri onun olaydan bir gün evvel İzmir'e bir ailenin yanına evlatlık gittiğini söyledi. Tabii önceleri köyde buna kimse inanmadı. Ama günler geçip de terimeden haber çıkmayınca hakikaten onun İzmir'e gittiğini sandılar. Sanmışlar diyorsun Hasan Bey, yoksa İzmir'e gitmemiş miydi Kerime? Hayır. Korucu başı. Buyur beyaz Zeynel ağam. Çiftlikteki nöbetçi sayısını arttır. Yörük hocanın o deli kızı mülazımı vurduğu gibi... ...buraya da baskın yapıp bizi vurabilir. Te korkmayasın be Zeynel ağam. Varsa geleceğe vardır göreceğe elbet. Kabalayılık etme. O kız çok tehlikeli. İntikam onun aklını başından almış. Koskoca karakol komutanını öldürdü. Bizim buraya baskın veremez more. Çiftlik Arnavut nöbetçilerle doludur. Ele bir gelmeye kalksın... O saat deşik olur orada babasının yanına gider be. Sen yine de nöbetçilere uyanık olmalarını söyle. Mülazım'ın öldürülmesi Esi oğlu da gözünü korkuttu. Onun odasının önüne de birkaç nöbetçi yerleştir. Olur be ya. Hadi şimdi git dediklerimi yap. İyi ee, more oldu. Ne iş be. Bacak kadar kız hepimizin gözünü korkuttu. Onun yüzünden gündüzleri dolaşamıyor. Geceleri rahat uyuyamıyoruz. Jandarmada da iş yok ki. Kaç gün oldu hala yakalayamadı Kerim'i. İyi de kimi kimsesi olmayan o kahrolası kız nereye kaçabilir ki? Yok canım ne kaçması? Mutlaka köyündedir yine. dereliler onu bir yere saklamışlardır. Ah beya! Bu da ne? Silah sesi değil mi? Dışarıda neler oluyor? Tabancamı alıp çıkıp bakayım. Olduğun yerde kal Zeynep Kahya. Ne? Sen Yörük acanın kızı Kerime. Evet benim iç soyu Kahya. İyi ama ne işin var burada? Az önce silah sesi işittim. Yoksa sen mi attın o silahı? Evet ben. Kapının öbeçi diye koyduğun köpeğini vurdum. E, peki, peki ne istiyorsun benden? Niçin geldin buraya? Babamın intikamını almaya geldim Zeynel Onu senin öldürdüğünü e, biliyorum. Yo yo yo tövbe ben öldürmedim. Yemin ederim ki ben öldürmedim. eşkiyalar öldürdü babanı Kerime. Yalan söyleme iç soyu. Öldürürken görenler var. Üç kuruş için ağın olacak o köpeğin emriyle öldürmüşsün babamı. Hem de kardeşçe. Arkasından silah atarak. Şimdi de dur, ben seni öldüreceğim Dur yapma yalvarırım ateş etme Kulun kölen olayım öldürme beni kerim'e. Bütün kabahat esoğlu amda o emretmişti Ama sen de yaptın Geber yapma, Zeynel yapma, Kahya Yapma, yapma. Şimdi sıra sende Esoğlu Denen zalim Seni de geberterek hem babamın hem de zulüm yaptığın Mazlumların intikamını alacağım Rezalet rezalet bu memlekette kanun yok mu hükümet yok mu eli tüfekli bir eşkıya elini kolunu sallayıp mi basıyor kahyamı öldürüp sonra kaçıyor Söyler misin baş efendim ne zaman yakalayacaksınız bu kıza Elimizden geleni yaptık Eseoğlu ama sanki yer yarıldı da yerin dibine geçti hiçbir yerde bulamadık bir ihtimal dağdadır deyip jandarmayı dağa gönderdim. Oo sen o eşkiyayı dağlarda arama be şefendi. Sen onu köylerde, köylünün evinde ara. Köylü o eşkıya'yı mutlaka evinde saklıyordur. Canım neden saklasın ki? Ya çünkü köylü bana düşmandır. Hmm. Hasımdır da ondan. Allah Allah. Köylü sana neden düşmanmış bek merak et. E ee, şey. Sen yeni olduğun için bilmezsin başefendi. Ha sen de belki karakol komutanı mülazim bey benim ey dostum. Eskiyi bırak Eseoğlu. Köylü sana neden düşman onu anlat bana. E, köylü bana borçlanmıştı. Borçlarını ödemeyince ben de evlerini topraklarını hazzettim işte yani. He, İyi de sen banka mısın ki köylüye faizle borç para veriyorsun Eseoğlu? Şey yok canım. Yani başları sıkılınca bana gelirlerdi ben de ağaim ya. Hmm. Yedirmezsem olmaz. Hem bunları bırakalım da başefendi o kızı ne zaman yakalayacaksın onu söyle. Mülazım'ı öldürdü. Orcu başıyla çahyağımı öldürdü. Şimdi sıra bende. Eğer onu yakalamazsan beni de öldürecek bu kız. Sen merak etmeyesi olur. Ha Bu arada sen de vurulmamak için tedbirini al. Bildiğim kadarıyla çiftliğinde sürüyle silahlı Arnavut varmış. Biz o eşkıyayı yakalayıncaya kadar onlar seni korur. Oğrusun demek kolay baş efendi. Kahyam da iyi korunuyordu. Öldürüldüğü gece çiftliğin içinde 20 dene silahlı nöbetçi vardı. Kapısında da korucu nöbet tutuyordu ama... ...o eşkıya her şeye rağmen Kahyam'ı öldürdü. Ve sonra da adeta uçarak kayboldu. ve hattıyı. Esoğlu ağa seni altına boğulsun. Lan uşaklar ne duruyorsunuz? Lan akım oyun. Şarap getirin lan. Bu gece doyasıya eğleneceğiz. Hey dansöz. Gel bakayım kız yanıma. Uyuyor ya kışım. Aa. Lan hoşuma geldi. Ha iyi göbek atıyorsun. <gülüyor> Sayede bütün mı attım vallahi. İstesen daha da sıkıntılarını gideririm abi. bir iki hafta çiftliğimde kalmak ister mi? <gülüyor> kalmak isterdim ama benden sözüm dans ederek hayatımı kazanıyorum abi. Ha. mesele para sevdim. Güzelim yeter ciçiğim <gülüyor> de mi <misafir, gülüyor> <be. gülüyor> Hey ne oluyor lan? Herkes gözlerini yumsun. Ne diyorsam onu yapın. Ali, Yoksa abi, acımam abi. tek tek vurur öldürürüm. O senin, o senin, o senin, o senin. Sen de yum gözünü dansöz kız. Ay, o senin, o senin, o senin. Sen de yum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yum. Aman vurma aman, beni. Amanın amanın dur ateş etme ben de yumuyorum. Sen yumma mu oğlu. Sen bak, hem de iyice bak. Karşında kim duruyor gör. Amanın <gülüyor> sen. Göru hocanın kızı gerime der misin lan? Ne kadar da değişmişsin. Sahimi? Neye benzemişim dersin Esoğlu? Şey. Eşte ya ya ya Efe'ye benzemişsin kız. Onlar gibi giymişsin aynen. De bakın lan ne istiyorum benden? Ne istediğimi biliyorsun Esoğlu. Babamın hayatına karşılık senin hayatını istiyorum. Ne? Benim ama be be yo yo yo, yo. sahına sahına beni ben bir şey yapmadım Babam o gün sana alacağını istemeye gelmişti Esoğlu. Ama sen ne yaptın? Kahyana emir verip öldürttün onu. Hayır hayır. Katiyen ben emir vermedim. İnan ki onu Kahya öldürmüş. Sonra da ölüsünü götürüp pis bir gübreliğe attım. Tıpkı bir hayvan gibi. Son doğanı yap Esoğlu. Akibetin babamınki gibi olacak. Senin de ölünü ...ben gübreliye atacağım. Yok yok yok. Hayır. Yalvarım. Yapma ne olursun. Kayaklarını suyunu içeyim acımana. Ne istersen veririm. Para, çiftlik, toprak. Ben olursun, sadece yapma. adalet istiyorum Essoğlu. Adalet. Yapma. Geber. İçmenim. Hayır. Susun. Susun diyorum. Ay, Sizler ay, öyle aptal. Ay, aptal aptal bakmayın da şu leşi kollarından ayaklarından tutup gübreli atın Ay. hadi çabuk olun Ay, tamam. yoksa sizi de öldürürüz Ay, tamam. Ay, tamam. Ay, tamam. kimsin Ay, tamam. sen evvel bana yalnız efederler. bundan böyle ilan ediyorum ki mazluma zulüm eden parasına ağalığına güvenenler zinhar masumları zavalları ezmeye kalkışmasın karşısında beni bulur ben mazlumun dostu zalimin düşmanıyım Demek yalnız Efe Kerime'ymiş ha? Evet beyim, adalet istedikçe kapı dışarı edilen, hor görülen Kerime kız. Sonunda adaleti kendi uygulamaya başlamış. O günden sonra hakikaten zalimlerin, kötü niyetli ağların, köylünün kanını hemen faizcilerin, halka korku salan silahlı Arnavutların korkulu rüyası olmuş yalnız Efe. İş öyle bir dereceye varmış ki... ...yabancılar yalnız başlarına kıra bile çıkamaz olmuşlar. Aferin efendim. Kötüleri iyice sindirmiş. Zalim zaptiyeleri, ...köylüyü soyan memurları... ...rençberleri dolandıran madrabazları... ...hiç acımadan... ...birer birer vurmuş. Peki neden yalnız efadını almış? Yalnız gezdiği için... ...diğer eşkıyalar gibi... ...yanına uşak adam almadığı için... Tam 15 sene Yalnız Efe'nin yüzünü kadınlardan başka hiç kimse görmemiş beyim. Dağda bir erkeğe rastladı mı tüfeğini doğrultup yum gözünü diye bağırırmış. Gözünü yummayanı da hemen öldürürmüş. Çok ilginç. Hmm. Sık sık köylere gider. Köylüye size zulmeden kimdir, rüşvet alan memurunuz var mı diye sorarmış. Onun korkusundan kazada kimse kötülük yapamaz olmuş Zenginlere kadınlarla haber salarmış. Falan fakire yardım edin, falan öksüzü giydirin, evlendirin, falan köprü yapınız, filancak köye mektep, cami yapınız diye emirler verirmiş. Peki bütün bu dedikleri yapılır mıymış? <gülüyor> İsterse yapılmasın beyim. Yöreye öyle bir korku salmış ki emirleri anında yerine getirilirmiş. Ha! <gülüyor> bir de çok sopuymuş. Ben görmedim ama benim teyzem bir gün odundan gelirken onu görmüş. Başında yeşil bir namaz bezi sarılıymış. Arkasında da erkek esvabı varmış. Şu bulunduğumuz yerlerde namaz kılıyormuş. Peri gibi de güzellik. Peki jandarmalar onu yakalamaya çalışmamış mı hiç? Hayır. Çünkü hakkında bir tek şikayetçi bile yokmuş. Ne kimseyi daha kaldırmış ne fidye istemiş. İstediği hep fakirler, kimsesizler, dullar, öksüzler içinmiş. Sayesinde yoksulların yüzü gülmüş hep. Peki köylüyü şunu bunu soymadığına göre ne yiyip ne içerdi bu yalnız efe? Her köyün korusunda gizli bir ağaçta bir heybe asılıymış bey. Köy halkı bu heybe boşaldıkça içine som, sucuk, şeker koyarmış. Yalnız Efe'nin kaza içinde belki elli dalda heybesi varmış. Kimseye ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, iyilikten başka bir şey yapmaz. Herkesin gönlünden kopanlar geçin gidermiş. Peki söyle bakalım Hasan'a bu Esrarengiz Efe'nin sonu nasıl olmuş? İşte tam o sırada, söke taraflarında gayet azgın bir Rum eşkıya türeni. Devlet bu haydutlara karşı bir tamur çıkarmış. Jandarmalar döne dolaşa bizim bu taraflara gelmiş. Lakin Rumların izini bulamamış. Bu arada bizim Yalnız Efe'nin namını da işitince... ...boş durmamak için onu yakalamak istemişler. Bak sen şu işe, peki sonra? Ne köylüler ne de kasabanın zaptiyeleri... ...onlara kılavuzluk yapmayı kabul etmemişler. Ama Yalnız Efe arandığını öğrenince... Bozdağına geçmek istemiş. Ama bir bölük asker ondan evvel lavranıp arkadan dolaşıp ak tutmuş. Bir bölük asker de aşağıdan çıkmaya başlayınca yalnız Efe iki ateş arasında kava kalmış. Vay canına. Hmm. Askerler yalnız Efe işte tam burada. Bizim bulunduğumuz nah burada sıkıştırmışlar ve teslim ol demişler Efe. Ye. Ama yalnız Efe siz askersiniz, benim kardeşlerimsiniz, canınızı yakmak istemem. Savulun rey yoluma gideyim demiş. Ama askerler dinlemeyip ateş etmişler. Yalnız Efe onları öldürmemek için yalvarmış, bağırmış ama bu neticeyi değiştirmemiş. Sonunda o da askerlere ateş ederek... <gülüyor> ha? Peki sonra? Müsaademe üç saat sürmüş. Ama yalnız Efe artık iyice kapana sıkışmış. Yalnız Efe'nin son lafı... Asker kardeşler ben gidiyorum. Ben artık yokum olmuş. Ve o andan sonra da... Ateş sesleri kesilivermiş. <gülüyor> yani ölmüş mü? Askerler öldü sanarak yalnız Efe'nin sesinin geldiği yere gelmişler ancak tam burada onun tüfeğiyle geyik postu seccadesinden yeşil namaz bezinden başka hiçbir şey bulamamışlar peki sonra ah, sonrası o vakitten beri yalnız Efe'ye rast gelen olmadı beyim yalnız beyazın yamaçlarda hayvanlarını süren yörükler ...buraya her gece... ...nur inerken gördüklerini yemin ederek anlatırdı. Ve yalnız Efe... ...askerlerin eline düşmemek için... ...buradan kendisini aşağı atmıştı. Aşağı! Tövbe beyim! O Allah'tan korkardı... ...dini bütün bir insan. E i̇yi de havaya uçmadı ya bu Efe! Sır oldu beyim! Nereden biliyorsun? Ne bilmeyeceğim beyim! Sır olmasa... ...buraya... Her gece mühür eder mi? Yalnız Efe adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.